Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. 10. haftaya ait olan konu başlığı helal haram sınırı Allah'ın kıskanması insanları yüzlerine karşı övmek ve şakalaşmakla alakalı bununla ilgili rivayetlere baktığımız zaman Hz. Peygamberden nakleden Allah bir takım farzlar kılmıştır onları ihmal etmeyin bir takım sınırlar koymuştur onları çiğnemeyin bir takım şeylere haram kılmıştır, onlara el uzatmayın. Bir takım şeyler hakkında da unutmaktan değil, size rahmet olmak üzere susmuştur, artık onları araştırıp soruşturmayın. Diğer hadisimiz, şüphesiz ki Allah kıskanır, yani gayret gösterir anlamında. Allah'ın kıskanması, haram kıldığı şeyleri müminin işlemesidir. Yine diğer bir hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam hayır iş yapıyor ve bundan dolayı da halk onu överse ne buyursun, ne buyurursun diye sual soruldu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Bu mümine dünyada verilen müjdedir. Ve son olarak da din kardeşimle yersiz münakaşa etme. Onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona verdiğin sözden cayma. Şimdi eh, ahlaken, edeben eh, ve Allah'ın haram kıldığı şeyler konusunda müminin ne kadar dikkatli olması gerektiğine dair bu hadislerden birincisinden başlayalım. Hem usul, hem tarih, hem yorum çerçevesinde nelere neler dikkat edilmesi gerekir? Bunlarla ilgili birkaç hususla işaret etmeye çalışalım. Ebu Salebi El-Huşenî'den rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir takım farzlar kılmıştır, onları ihmal etmeyin. Bir takım sınırlar koymuştur, onları çiğnemeyin. Bir takım şeyleri haram kılmıştır, onları el uzatmayın. Bir takım şeyler hakkında da unutmaktan değil, Size rahmet olmak üzere susmuştur. Artık onları araştırıp soruşturmayın. İlgili rivayetin geçtiği kaynağa baktığımız zaman Daru Kutni'nin Süneni, Nevevi'nin Şerhü Şerhul Erbayni, Heysemi'nin Mecmu'u'zdevai'di ve hadisin metni de bu anlamda Nebevî'ye aittir. Yani ilgili rivayet, ilk deneme ait temel hadis kaynaklarında yer almamakta. E, tasnif sonrası üzerinde, yani Hicri 3. asrından sonra geçen rivayetler e, kaynaklarda zikredilmektedir. Bununla beraber hadisin diğer e, kaynaklarda da yerin aldığını görüyoruz. Hadisin manasına açıklık getiren başka bir rivayet şöyledir. Allah'ın kitabında helal kıldıkları helal, haram kıldıkları haram. Sükut ettikleri ise aftır. O halde Allah'tan gelen afiyeti, lütuf ve ikramı kabul edin. Zira Allah bir şeyi unutacak değildir. Ravi der ki sonra Resulullah senin Rabbin unutkan değildir ayetin okudu. Hadis metninde geçen sükut ettikleri ifadesi günümüzün çoğu hukuk sistemlerindeki Kanun boşluğu terimini hatırlatır. Şimdi burada yapılan husus şu, burada bir güncel bir yorumla mukayese edilerek bir değerlendirmede bulunuluyor. Af kapsamında tutulan, sükürt edilen şeyler, şerif hüküm itibariyle mübah olduğundan İslam ümmeti için önemli ölçüde kolaylık ve gençlik imkanı sağlar. Bu açıdan bakıldığında sükürt edilen şeyler, rahmet alanları demektir. Yani bu rahmet alanları aynı zamanda e, mübah e, serbest ben de ona e, şu ifadeyi kullanıyorum. Serbest dolaşım e, alanı. Serbest resmen serbest dolaşım alanı olarak geçebilir. Hambeli fıkıh ve hadis alimi İbn Recep çiğnenmesi yasaklanan hatler tabir üzerine şu açıklamayı yapar. Bunlar Allah'ın yapılmasına izin verdiği bütün hükümlerdir ki ister vacip, ister müstahap ve isterse mübah yol ile sabit olsun fark etmez. Yani adı ne olursa olsun. Onların çiğnenmesi ise hatta aşarak yasak olan şeyleri işlemek demektir. Bakınız burada çok ince bir husus var. Allah'ın yapılmasına izin verdiği hükümlerin çiğnenmesi, çiğnenmesi Allah'ın yapılmasına izin verdiği yani mübah alanı, serbest dolaşım alanı olarak ifade edilen şeylerin Çiğnenmesi, hatta aşarak yasak olan şeyleri istemek demektir. Nitekim allah Teala şöyle buyurur. İşte bunlar Allah'ın sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarsa, işte onlar zalimlerdir. Ve bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını geçerse kendini yazık etmiş olur. Bu durumda mesela boşanma ile alakalı meselelerde veya ferahiz hükümleri ihlal edilerek Miras taksiminde yapılacak gayri adil bir uygulama, bazı varislerin hak ettiğinden fazla alması, bazısına da eksik hisse verilerek mağdur edilmesi, söz konusu hududun çiğnenmesi demek olacaktır. Şüphesiz bu durum açık bir zulümdür. Mümin, Allah ve elçisinin emir ve yasakları çerçevesinde yaşayarak hayatına anlam kazandıran, vakar ve izzetine düşkün bir insandır. Allah ve elçisinin emir ve yasakları çerçevesinde yaşayarak hayatını anlam kazandıran, vakar ve izzetine düşkün bir insandır. Çünkü değerlerine inanmış kadın veya erkek, aksi bir düşünce ve eylemin, nefis ve hevanın isteklerine, isteklerinin öne geçmesi, bunun da zillet anlamına geldiğini çok iyi bilir. Bundan dolayı o, isyan, nankörlük, şirk ve zulüm demek olan söz konusu anlayış ve hayat tarzından Allah'a sığınır. Her halükarda mümin, Allah ve elçisinin emir ve yasaklarına alternatifi olmayan değerler sistem olarak görür ve görmelidir. Şu iki ayet kerime bu noktada hayli açıktır. Ama hayır, Rabbine andolsun olsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri konularda, Ey peygamber, seni hakem yapmadıkça ve sonra da senin hükmün işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyette tabi olmadıkça iman etmiş olmazlar. Şimdi bu ayet kelimе esasında ganimet dağıtılması esnasında e, Müslümanlar arasında işte bazı Müslümanlar arasındaki e, nizadan dolayı e, çıkan hususlar konusunda Hazreti Peygamberi gelip onları hakem tayin etmiş e, Hazreti Peygamberi e hakem tayin etmişler ancak onlardan bir kısmı da bu hakem e, bu hükme razı olmadıkları için e, Hak'tan e, onlara yönelik bir ikaz mahiyetinde olmuş oluyor. Bu özel yani hüküm özel olmakla beraber genel çerçevesi itibariyle bakıldığında Allah ve Rasulü'nün ortaya koymuş olduğu hükümlerin özellikle Allah Rasulü'nün Allah'tan almış olduğu izinle Allah Rasulü'nün ortaya koymuş olduğu hükümleri beğenmeyerek ona itibar etmeyerek bir takım uygulamalara gitmiş olmak Gerçekten bu noktada sıkıntı verici hususlardır. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdikten sonra artık mümin bir erkek ve mümin bir kadının kendileriyle ilgili hususlarda artık başka seçenekleri yoktur. Bu hakkı kendinde görerek Allah'a ve Resulü'nü isyan eden kimse şüphesiz apaçık bir sapkınlığa düşmüş olur diyerek Cenab-ı Hak bizleri bu konuda uyarmaktadır. Allah'ın kıskanması olarak ifade edilecek Gayretullah ifadesi de şu hadis-i şerifte geçmekte Ebu Hürriye'den nakledilmiştir. Şüphesiz ki Allah kıskanır. Allah'ın kıskanması haram kıldığı şeyleri müminin işlemesidir. Ben size bir şey emrettiğim zaman buyuruyor Hazreti Peygamber. Onu elinizden geldiği kadar yapınız ama ben size bir şey yasaklarsam yani Burada şey, haram mesabesindeyse kesinlikle ondan kaçınmanız gerekir. Yani esasında burada burada Gayetullah hususundaki mesele şudur. Zaten Müslümanın da, Müslümanlığın en e, perçinleyen hal ve hareketleri ve uygulamalarda haramlardan ama kesin olan haramlardan kesinlikle kaçınmasıdır. Haramlara şu ya da bu şekliyle bir takım kılıflar uydurarak Onların meşru gösterme yoluna gitmek değildir. İşte onları meşru göstermek yoluna gitmek ya da bu tür kapıları açmaya çalışmak nedir? Gayretullah'tır. İmam Buhari'nin e, isterseniz bu hadisin geçtiği kaynağa bakalım. Buhari'nin nikah bölümünde 107. oğlu bab başlığında. İmam Buhari Gayret diye koyduğu bab başlığı altında Muhidden rivayet edilen şu hadise hadis şerife yer verir. Saad bin Ubaid radıyallahu an eğer karımla beraber bir erkek görürsem onu kılıcın keskin tarafıyla vurur öldürürüm demişti. Bunun üzerine Rasulullah siz Saad'ın kıskançlığına şaşırıyor musunuz? Ben ondan Allah'ta da benden daha kıskançtır buyurmuştur. Şimdi bu noktadan hareket ederek şu tür açıklamalar yer almıştır metinde. Kara arasındaki kıskançlık onların birbirleri hakkındaki duydukları heyecan demektir. Allah'ın kıskanması ise gayretullah ya da gayret-i ilahiye ise kulunun haram ve gayrim meşru söz ve fiillerine rıza göstermemesi anlamındadır. Yüce Allah'ın kulunu kıskanması, onun sevap, hidayet, saadet üzere olmasına rıza gösterip, günah, dalalet ve şekavetine razı olmamasından ve ona olan merhamet, merhametindendir. Bu konuda Yüce Kur'an'ın beyanı açıktır. Eğer küfre sapacak olursanız bilesiniz ki Allah size hiçbirinize muhtaç değildir. Fakat o kullar için küfre ve nankörlüğe razı olmaz. İşte küfre ve nankörlüğe razı olmaması gayretullah. Şüphesiz Allah'ın razı olmadığı fiil ve davranışlar onun iradesi dışında cereyan etmez. O imtihanın esprisi, esprisi gereği italker olsun, isyankar olsun kullarına fırsat tanır. Hesap günü ise herkes yaptığının karşılığını mutlaka görecektir. O halde mümin Allah'ın müheymin yani her şeye hakim, görüp gözeten sıfatını düşünerek her halükarda gayreti i cahiliyeden kaçınmalı, gayretullaha dokunabilecek söz ve fiil ve davranışlardan uzak durmalı ve şu ayetle hemhal olmalıdır. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Buna de şunu da ifade edebiliriz. Yani ihlas ile hareket edilmeli. İhlas neydi? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmekti. Yani Allah'ı görüyormuşçasına hal ve hareketlerimizi, tavrımızı e, dikkate almak durumundayız. <gülüyor> evet, burada bir arkadaşınızın sorduğu bir soru var sıhhatli hadislerden sonra farklı hükümleri nasıl değerlendireceğiz? Şimdi burada tam soruyu anlamış değilim işin doğrusu. Sıhhatli hadislerden sonra farklı hükümleri nasıl değerlendireceğiz? Hadisten çıkartılan hükümler mi? Yoksa hadislere rağmen, hadislerin vermiş olduğu hükümlere rağmen ortaya çıkan hükümlerle ilgili hususlar mı? Soruyu net bir şekilde ifade edebilirsiniz. yazıyor musunuz yoksa Şimdi esasına baktığımız zaman temel fıkıh kitaplarında da yani e, ve müstehit imamların ifadelerinde de zaten e, hadise aykırı bir şey hadisten çıkan kesin hükümlere aykırı bir şey zaten söylenmemiştir. Daha ziyade e, müştehit imamların aksini e, taklitçi zihniyete yani taklit e, ehli olarak, e, olarak ifade edilen e, pek çok insanların düşüncesinde de e, ve onların yazdıkları e, bir takım e, misalelerde de e, ve halk arasında olan anlayıştan biz bahsediyoruz. Şimdi bunun haricinde İmam-ı Azam Ebu Hanefi'ye göre şöyle böyledir. Şimdi bir takım şeyler e, setli zarai derdiğimiz ilke çerçevesinde e, ifade edilmiş olabilir. Onun gerekçesi de işte bir takım e, temizlik şartı şudur budur vesaire gibi hususlar dikkate alınarak e, muhtemeldir ki bundan dolayı olabilir. E, ama bunun haricinde dini anlamda e, kesinlikle e, o kişinin e, murdar olduğu temiz olmadığı ve bundan dolayı da mescide giremeyeceği şeklindeki anlayışın hiçbir yani tırnak içerisinde söyleyecek olursak bunun kitapta yeri yok. Yani kitapta yerin olmadığı gayet açık ve net. Şimdi eğer şöyle bir şey olmuş olsaydı, bu konuyla ilgili olarak net net olarak ama sahih olmak kaydıyla sahih olmak kaydıyla Hz. Peygamber kadınların o haldeyken yani tedbir almaksızın Bakın tedbir almaksınız ifadesini kullanıyorum. Mescide girmekten al e, koydu. Girmelerine izin vermedi. Ama zaten dikkat ederseniz bakın bir önceki şeyde 9. E, ünitede geçen şey babu istihdamil ı istihdam olarak geçiyor. Yani kadının istihdam edilmesiyle alakalı bir meseledir. Ama istihdam meselesinde e, herhangi bir şekilde ev, mescit vesaire gibi hususlar e, ne yapılıyor dikkate alınmıyor. Kaldı ki o halde olan kadının yanında dahi Kur'an-ı Kerim e, okunabileceğini e, vesaire zaten o anlayış çerçevesinde ileri sürülmüştür. E, bir sıkıntının olmadığı gayet açık ve net. Yani temel hadis kaynaklarına baktığımız zaman, temel hadis kaynaklarına baktığımız zaman, sahih yola gelen e, rivayetler çerçevesinde bu gayet açık ve net. Ama onun ötesinde işte bir takım insanların söylemiş, bazı insanların söylemiş oldukları kesinlikle o haldeyken aydınlıyken kadın kesinlikle mescide giremez. Haramdır. Demesi mümkün değildir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bakın biraz önceki arkadaşınız da Diyanet'in o konudaki zaten fetvasını da zaten atışa ifade ettiği zaten başka bir şekilde ifade edemez. Etmesi de mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber'in o konuda herhangi bir şekilde ikaz etmediği, aykırı olarak söylemediği bir şeyi karşısında Çıkıta insanların bu haramdır demesi Hafızan Allah çok büyük bir sorumluluk ister. Buna kimsenin cesaret edeceğini ben zannetmiyorum. diyorum bu meselesin e, çoğunuzun kafasını karıştırdı. Yani kafasını karıştırırken e, aslında kafa karışık bir mesele değil. Gayet açık ve net bir şey. Bakınız arkadaşlar şimdi kullandığımız kavramlara çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi mekruh kelimesi şimdi bir arkadaşınız diyor ki mekruh bile olsa efendimiz eşlerine bilerek mekruh işletmez diye düşünüyorum demiş. E, şimdi mekruh kavramı ee, esasına baktığımız zaman e, tabii birkaç anlamda gelebilir. Dini anlamda e, şöyle söyleyeyim. Yani çok fazla e, ayrıntıya girmeye kalkarsak e, bu vakit yetmeyebilir. Şimdi makro esasında dini olmayan şeydir. Yani hoş olmayan, kerik görülen demektir. Yani insanların hoş karşılamadığı. Ama buradaki merke, mer burada merkeze burada merkezi alması gereken şey insanların ee, hoş karşılayıp karşılamadığımızdır yoksa din meselesi midir? Yani buradaki mesele bu. Şimdi mekruh e, ifadesi ifadesini bu çerçevede değerlendirmeniz gerekir. Hz. Peygamber gir diyorsa Hz. Peygamber'de mani bir durum e, Hazreti, bakınız aynı anlayış Şimdi hanefi fıkı derken hangi hanefi fıkı, yani hanefi fakihlerin tamamı mı? Gerekçeleri ne? Bakınız gerekçelerinin bilinmesi gerekir. Şimdi bu gerekçeleri bilinmeden doğrudan bunun bunu, sizin bunu artık araştırmanız gerekir. Nasıl araştırmanız gerekir? Bir, zaten fıkıh usulü ve fıkıh görüyorsunuz. ya da Öyle değil mi? Şu anda fıkıh okumuyor musunuz? Okuyorsunuz. Fıkıh usulü ve var onların nasıl ve ne şekilde tecelli ettiği, nasıl ortaya çıktığı, ya bunların gerekçeleri ne değildir. Bunun gerekçeleri de görmeniz gerekir. Şimdi bu gerekçeleri dikkate almadan doğrudan falanca fıkıh böyle diyor demiş olmakla şimdi bazı fıkhi kaydeler var, bunların gerekçeleri vardır. Dedim ya, setli zerai dediğimiz hususlar var. Bu setli zerai çerçevesinde bazıları engel koymuştur. Engel koymuş olması onun ebediyette ebediyeten e, bunun geçerli olduğu anlamına her zaman gelmeyebilir. Kaldı ki bunun ahkama dahi bir tarafı da söz konusu değil. Bu e, farklı konularla alakalı bir husustur. Evet. Bazı arkadaşlarınız yazıyor fakat bir türlü bana yazı ulaşmıyor. Acaba neden? Daha doğrusu yazıyor gözüküyor. Yazıp tekrar siliyor musunuz? Evet bu e, sorulacak soruyu da alıp ondan sonra e, derse devam edeceğim. Zaten dersteyiz de yani elimizdeki metinlerle ilgili kıtaş değerlendirmede bulunup daha sonrasında sorulacak sorulara cevap vermeye çalışayım. Erkekler aralarında mı yazışıyor? Tamam. İnsanları yüzlerine karşı ömlekle alakalı gelen rivayet zaten Ebu Zer el Kifari radıyallahu anh'tan nakleden bir rivayete Hazreti Peygamber adam hayırlı iş yapıyor ve bundan dolayı da halk onu överse ne buyursun diye sual soruldu. Bunun üzerine rasul Ekrem şöyle buyurdu. Bu mümine dünyada verilen bir müjdedir. Müslüm Kitabül bir buradaki 166 e, bab numarası Ahmet bin Hanbel 5. 165 İbn-i 25 numaralı e, hadis i̇bn Mace'ye yine e, de geçen rivayette överse yerine severse şeklinde rivayet edilmiştir. Tamam şimdi oldu. Hangi hadis numarası? Başka bu kadar mı? Yine bir ipucunu kaçırdınız. Tamam. Müslüm kitab bir, 160 Bir no 166 oğlu no 166'ın Hadis Bir şey daha söyledim. İbn-i Mâciye'de kitabı 25 numaralı hadis demiştim. Dolayısıyla evet birini yakaladınız, birini yakalayamadınız. i̇bn geçen rivayette överse yerinin şeklinde bir e, lafız farklılığının olduğu belirtiliyor. İnsanların yüzüne karşı övmekle ilgili olarak iki farklı şey var tabi. Birincisi yüzüne toprak atmak anlamında da geldiği gibi bir başka anlamı da o kişinin dünyada yani dünyada verilen bir müjde olduğuna dair iki ama konumları itibariyle farklı olduğu için bu konuda da nezaket noktasından bakıldığında farklı şekilde de ifade etmek gerekiyor. Mesela resul Ekrem'in yüze karşı aşırı derecede öven meddahları gördüğünüzde onların yüzlerine toprak saçınız hadisi veya Hz. Ömer'in medih boğazlamaktır. Bu noktaya açıklık getir. Yine Hz. Ömer bir adamın bir adamı övdüğünü işitir. Sual e, cevap tarzında aralarında geçen konuşma sonunda Hz. Ömer adama nasihat eder. Onunla yolculuk yaptın mı? Hayır. Alım satım yaparak onunla yakın bir muamelede bulundun mu? Hayır. Peki sabah akşam ona komşu oldun mu? Hayır. Şimdi bütün bunlar yolculuk bir, alım-satım iki, komşu olmak üç. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki senin onu tanıdığın kanaatinde değilim. Evet, bu üçü oldukça önemli. Yolculuk, alım-satım, özellikle alışveriş noktasında ve komşu olma noktasında diyerek o kişiyi o kişiyi ikaz etmiş oluyor. Yine Medih, kendini bilen ve tanıyan kimseye zarar vermezler. Bunu söyleyen Süfyan bin Uyeyne. İşte bunu e, alimlerimizden e, bu konuyla alakalı bir takım e, ikaz ve uyarılar da bu konuda yapılması gereken şeylerden de bahsediliyor. Bunlar da geçelim. Bunlar e, hadiste geçen e, toprak saçma Hasfü Turab tabiri İbnü i göre iki mana taşır. Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tabirle Meddahların yaptıklarını red sadetinde onlar için ağır bir ifade kullanmak istemiş, bizzat fiili gerçekleştirmeyi kastetmemiştir. Nitekim o, işkiçen hakkında dördüncü defa içerisi artık onu öldürün demiştir. Halbuki o öldürülmesini murat etmemiş, lakin insanların bundan vazgeçmesi için ağır bir dil ve üslup kullanmıştır. Ki bu çok önemli, maalesef bu bazı fıkıh kitaplarında e, öldürme kavramı katil e, kavramı bizatihi hakiki anlam olarak değerlendirilmiştir. Onun öyle olmadığını zaten e, hepimiz biliyoruz. Batıl ile medikte bulunan kimseye e, bifiki etturab ağzında toprak olsun denilmiştir. Bu da batıl bir medikte bulunan kimseye söylenen bir söz. Süneni Ebi Davut Şarihi Hattabi'nin açıklamasından söz konusu hadis metninde geçen meddahlar ile şimdi tabi bizim e, anladığımız anlamdaki meddahlar ile İnsanı övmeyi alışkanlık edinerek bunu sermaye dönüştüren, yani maddi çıkar sağlamak için övgü düzen ve hak etmediğinden ötürü övülenin ahlakını bozan, amiyanın tabirle yağcılık yapan kimselerin kastedildiği anlaşılır. Şimdi salt anlamda bazı hadislerde geçen, ya bu anlamdaki meddah ifadesini bu işi meslek haline getirmiş. Daha doğrusu ondan para kazanan, yani daha doğrusu bizim anladığımız anlamda meddahlar vardır, yani tiyatro tarzında olanlar kastedilenler onlar değildir. Aksine işte belirli, belirli insanların yanında duran, sürekli hep onu öven, hep onu göklere çıkartan, onun hatalarını dahi hatalarına dahi bir hikmet olduğunu ifade eden e, buradaki ifade edildiği şekilde yazıcık yapan kimselerin anlaşılması gerekiyor. Yoksa <gülüyor> gerek televizyonda gelse, yani tiyatrolarda çıkan ve bu işi meslek haline getirmek ya da insanları neşelendirmek maksadıyla olan meddahlar ya da Osmanlı zamanında da olan meddahlar değildir elbette. Yine Hatabi'ye göre övgüye değer güzel faaliyetinden dolayı bir insanın methi emsal insanları çoğalması için teşvik teli taşıdığından bu mümkündür. Böyle bir insanı öven kimse meddah değildir. Yani aşırı öven, yücelten ya da dal kavuk ya da yağcı değildir. Hadisi övgüde bulunmakla çıkar peşinde olan kimseleri Beklentilerden mahrum edilmeleri gerektiği şeklinde yorumlayan Nevevi, övgü ve takdir sözleriyle iyiliğe motivasyon, süreklilik, örneklik gibi faydalı gelişmeler meydana gelmesi halinde bunun müstahap olduğunu belirtmiştir. Evet, din kardeşinde yarısını münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona verdiğin sözlerinde cayma. İlgili hadis, Tirmizi'nin kitabı birbirinde 58 no'lu bab başlığında geçmektedir. Bab, babın altında zikredilmektedir. Tirmizi hadisinin isnadının hasen garip olduğunu söylemektedir. Şimdi, hadisin tercümesine geçen yersiz münakaşa tabiri, لَا تُمَارِهَاكَ Tabi orijinal metinde mira ve işte mümarat kelimesine tekabül eder. Çünkü mira kelimesinde itikadi, ameli veya içtimai, ahlaki bahislerde inat ve ısrarla haksız olarak sürdürülmek isteyen münakaşa ve çekişme manası mevcuttur. Hadis metninde geçen mizah ise şakalaşmak, şaka, latife, elince manasına gelir. Midana gelen sosyal ve siyasi gelişmelerin komik ve gülünç taraflarını ortaya koymayı hedefleyen sanat türü de mizah adını alır resul Ekrem'in Medine'de Ebu Derda ile kardeşlik bağı kurduğu muhakkak dediğimiz bir e, ifadedir bu. Ve Yezid bin Maviye kumandasını gerçekleştirilen İstanbul seferine iştirak eden Avf bin Malik, Latife yapmayı seven bir sahabidir. Bizzat kendisi anlatıyor. Tebuk gazetesine Resulullah'ı küçükleri çadırında ziyaret ettim. Ona, selim, e, ona selam verdim, selam aldı ve gir buyurdu. Ben çadırın küçük olmasından ötürü, bütün vücudumla mı gireyim? Ya, Resulall ya Resulallah diye sordum. O da bütün vücudumla gir buyurdu. Bunun üzerine ben de içeri girdim. Sahabe desteklerinden bir başka şakalaşma yöne Kayıs bin Sa'd hakkındadır. Mısır'ın fethine iştirak eden ve Hazreti Ali'nin döneminde yıllarında orada vali olarak bulunan Kayıs bin Sa'd köseydi. Yüzünde ne bir kıl ne de bir sakal vardı. Bundan dolayı Ensar Kays bin Sa'd için bir sakal satın alsak diye aralarında latife ederlerdi. Daha sonra başka sahabilerden de bu konuda latifeler gelmektedir. Latife tarzında ya da e, insanı incitmeyecek ya da insanların e, onurunu e, zedelemeyecek şekilde bir takım şakalar yapılmasında e, elbette bir mahsur yoktur ve bunun da örneklerini bu metinlerde açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Gerek Hazreti Peygamber'in Gerek Hazreti Peygamberin başkalarının yaptığı şakalar, latifeler, gelirse başkalarının Hazreti Peygamberi yaptığı şakaların e, bunun örnekleri e, yeterince mevcuttur. Tabii bu arada şakalaşma içerisinde yalanın özellikle, özellikle bu noktada açık ve net bir şekilde ortaya konulan bir yalanın olmaması gerekiyor. Yani yalana tevessül edecek, yalana meyletilebilecek bir durumunda bu noktada dikkat edilmesi icap etmektedir. Şimdi biraz, birkaç dakika içerisinde çok alışık olmadığınız bir şey var. Hemen Zaman zaman şunu söylemiştim ben. Mümkün mertebe her şeyin sonunda, metinlerin sonunda kaynakça yer alır. O kaynakçıları muhakkak okuyun. Mümkün mertebe tespit edebildiklerinizi ya da kendisiyle bu noktada şayet bulabiliyorsanız bunları bizzat inceleme fırsatında elde edin demiştim. Şimdi metinde geçen Dara Kutni var. Dara Kutni'nin vefat tarihi 388. Onun üstünen isimli eser vardır. Gazali vardır. Zaten hepinizin çok iyi bildiğidir. i̇hya ül -ümddin. Hatip. Burada Hatip. Hatip-el-Bağdadıydı. Tarihi Bağdat isimli meşhur bir eser vardır. Aynı zamanda o e, hadis tarihinde ve hadis usulünde oldukça önemli eserleri bulunan e, birisidir. Her adı hatırlıyorsunuzdur. Marifet Ulumul Hadis, Şerefu Asabul Hadis. Başka var mı hatırladınız? Hatibiyi'nin Meâlimi Sünen, Şerif Süneni Ebi Dawud isimli eseri. Başka, aynı zamanda eseri de var biliyorsunuz değil mi? Evet. Heysemi'nin Mecmu'un Zevaid isimli, Zevaid tarzı bir kitap. İbni Bilhadid. Bu da Şerh-ül Belaga. Bu e, Şia alimlerinden olup aynı zamanda Şia'nın durumu ile alakalı e, bir takım Türkiye hükümlerinde yer aldığı bir kaynak niteliğine sahiptir. İbni Kuteybe'nin kitab Mesail ve Ejbe fil Hadis ve Tefsir isimli eseri peki İbni Kutaybe'nin e, yine geçenki derslerde söylediğim bir e, eseri vardı neydi o hatırlıyorsunuzdur herhalde hatta o kitabı bizzat e, en azından o kitabın tercümesini bizzat alın e, ve kütüphanenizde bulunsun demiştim ben hatırladınız mı Geçen hafta demiştim, öyle zannediyorum. İbn-i Receb Elhanbeli vardır. Ebu feric Abdurrahman Elhanbeli el, el camil Camii'l-Ulum Vel-Hikem, Fi şerhe 50 Hadisen Min Cevami'l-Kelim isimli de bir eseri mevcuttur. Mübarek Furi e, tabi burada yaygın olan ifade yaygın olan ifade Mübarek Furi ama doğrusu burada yazıldığı şekildedir. F olarak yazılıyor. Fakat mübarek puri diye okunması gerekiyor. Bir Mir'atül mefadih şerhül müşkatil mesabi Nebevi'nin zaten el minhacı fi şerisayi müslim Bu da bilinen bir eser. Tirmizi'nin eserleri arasında, yine o Tirmizi'den bahsederken eserler arasında da Eşşemail Eşşemail Muhammediye de Ebu İsa Tirmizi'nin bir eseri mevcuttur. Evet. Zaman zaman dediğim gibi bu şeylere baktığınız zaman, eserlere baktığınız zaman hem literatür bilgisi hem literatür açısından nasıl hangi tür kaynaklara sahip olduğunuzda verici görmüş olacaksınız. Evet. Şimdi haftaya inşallah 11. haftada geliyoruz. İbn Mace'den başlayacağız. İbn Mace'nin hadis ilmindeki yeri ve İbn Mace'nin sünnennini kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Özellikle onun üzerinde durmam gerekiyor. Çünkü o püf noktalar bilinmediği zaman İbn Mace'nin eserinden eee alıntılanacak herhangi bir hadis ya da daha doğrusu bir zayıf hadis ya da bir uydurma rivayet e, farkında olmadan yani sizin tarafınızdan insanlara sahip bir rivayet olarak aktarılabilir. Bunun özel e, takım gerekçeleri var. O gerekçeleri de size açıkça orada ifade etmiş olacağım. Bu arada dediğim, e, geçen hafta da söylemiştim ben konu harici kısmen de konuyla alakalı olan yani derslerinizle alakalı olarak video çekimlerine başlamıştım. İlk 7 ünite e, ilk 7 ünite bitti yani farklı 8-7 bölüm Toplam 14 video çekimi yapılacak. Bunun 7 tanesi çekildi. Ben bugün kendilerine sorduğumda da bunun sisteme yükleneceğini söylemişlerdi. İsterseniz bir sisteme girip bakın. Sistemde olması lazım. Aynı zamanda o videolardan da finalden de sorumlu olacağınızı tekrar tekrar bir kez daha vurgulamış olayım. Yok mu yine? Evet ben gerekli e, görevliye durumu tekrar iletirim. Bu arada sizlere de tekrar sorarsınız. Yani bu videoların e, sisteme yüklenmesi gerektiğine dair bilgi. sağ tarifleriniz belli mi? Gerçi daha önümüzde 4 hafta var herhalde değil mi? 4 mü 5 mi? 3-4 Ocak. Tamam. O zaman inşallah zaten haftaya, daha doğrusu bu hafta hepsini bitirmiş olacağım ben. Bu geriye kalan 7 video da çekilecek. Oradaki bilgilerden de aynı, aynı derecede sorumlu olduğunuzu tekrar ifade edeyim. Peki, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.